deki size göklerden ve yerden kim rızık verir deki Allah o halde ya biz hidayet veya apaçık bir sapıklık üzereyiz ya da siz